Ben Sider Duman, Akdeniz'de Pusulasız'da bir haftada sizlerle beraberim. Bugün iki konuğum var. 360 derece Tarih Araştırma Derneği'nin kurucu üyelerinden İsmail ve Belgin. Benim de çok eski dostlarım, büyüklerim. Ancak bugün sizlerle o teknelerle yaşadığımız maceraları değil, daha ziyade şu an içinde bulunduğumuz Karaburun Yarımadası ile ilgili bir şeyler konuşmak istiyoruz. Onları ben tanıtacağım ama kendilerini tanıtmasından rica edeceğim. Belgin senle başlayalım. Merhaba ben Belgin Pişken, emekli öğretmenim aslında ama eşimle birlikte 25 yıldır profesyonel balıkçılık yapmaktayım. Aynı zamanda 360 derece Tarih Araştırma Derneği'nde kurucu üyelerindeyim. Harika, İsmail senden alalım abi. Ben İsmail Pişken, 1952, e, Mordağ'ın doğumluyum ve balıkçılıkla yapmaktayım, balıkçılık yapmaktayım. Balıkçılığa devam ediyorum, yaşım 71. Harika. Peki abi senden başlayalım. Ne zamandır balıkçılık yapıyorsun ee, ve bize balıkçılıkla ilgili ne anlatabilirsin? ya? Yani balıklar değişti mi? Şu anda biz tabii genelde hep olumsuz haberler diyoruz balıkçılıkla alakalı, balıkların nesliyle alakalı. Senin gözünden ya yani bir balıkçı gözünden bu işi dinlemedik belki toplum da dinlemedi. Ne söyleyebilirsin? Vallahi tabii denizlerde takımlar çoğaldı. Sürüngen takımlar, dibe zarar veren takımlar çoğaldı. Bunlar tabii olumsuz etki veriyor ama... Bizim İzmir Körpesi vardır. Bu ana rahmi gibi çok acayip üretir. Onun için yine ümitliyiz yani. Biraz denizde kontroller olursa, sahil güvenlik tarafından, insanlar da denizi biraz korursa sorun olmayacaktır bana göre. Yani tabii biz burada belki de dinleyenler açısından bir ayrıma gidelim. Endüstriyel balıkçılık yani gördüğümüz o çok dev gibi teknelerden bahsetmiyoruz. Yani İsmail ben balıkçıyım dediği zaman onun bir sandalı var, ağ takımı var. Ama genelde tabii bu kendine yetecek ya da geçim sağlayacak kadar tutulan balıklardan bahsediyoruz. Ve ağların da çapları küçük balıkları tutmamak üzerine kurulu bir sistem. Yani düşündüğünüz o büyük dev balıkçılıktan bahsetmiyoruz. Doğru mu düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Biz küçük balıkçıyız. Uzatma ağ atıyoruz. Bizim ağlara balık çarparsa yakalanır. Yanından geçerse yakalanmaz. O açıdan denizi her zaman koruyoruz. Bir de ağ gözlerinin biraz büyümesi lazım. Ee, yani balık, doğan balık bir yavrulasın. Ondan sonra sorun yok. Üremeye devam etsin. Ondan sonra tutulsun önemli değil. Bir doğurması lazım hayvanın. Haber atması lazım. Tabii burada e, hep aynı yerde yaşayan ve balıkçılık yapan insan olduğu zaman çevreye saygısı ona göre oluyor. Bütün gezgin ve büyük kayıkların... O bulunduğu coğrafya alakalı çok da büyük bir kaygısı yok. Mesela ben küçükken Karaburun'dayken bizim burada balık çiftlikleri diye bir derdimiz yoktu. Şimdi onlar var. Onların Hı. etkileri nasıl oldu? Ya tabii yani balık çiftlikleri daha önce bunlar çok körfezin içindedir. Bir uğraştık dışarı aldık. İkinci uğraştığımızı açığa aldık. Ama bunlara şimdi kapasite yükselttiler. Onun için denize çok yem dökülüyor. Hayvan yiyor yemeği denizin dibine kalıyor. Bir de hayvanın dışkısı aynı noktaya kirlenme meydana geliyor. Bu kaçınılmaz yani. Belgin ben Karaburun'da senin çok uğraştığını biliyorum bu balık çiftlikleriyle. Oradan mı başlasak senin mücadelene? Balıkçılık dışındaki mücadelene? Tabii ilk 2004 yılında biz bir mücadeleye girdik. Daha önce çok kıyıdaydı balık çiftlikleri. 30 ton kapasiteyle çalışıyorlardı ama hepsi 30 tonun üzerinde üretim yapıyorlardı. Denetlenmediği için de yani denizde ciddi bir kirlilik oluşmuştu. 2004 yılında büyük bir mücadele başlattık. Büyük bir gösteri yaptık. Halk da buna katıldı. Balıkçılar katıldı. Kafesleri açığa aldırdık. Aldırdık ama 30 ton kapasiteli kafesler bu defa 300 ton kapasiteli çalışmaya başladı. Yani bir şey değişmedi. Gene ha doğmuş ha açık doğmuş. 30 ton yerine 300 ton kapasiteli çiftlikler denize kilitlemeye devam etti. Bu arada denize bunun etkileri olumsuz yöndeki etkilerini de hep beraber burada yaşayanlar olarak görüyoruz. Örneğin burada Manal'da yaşıyoruz biz. Manal'da kıyı balıkçılığı yapıyoruz. Denizin dibinde akuadis vardı. Kedonyalar vardı. Balık çiftlikleriyle beraber akuadis ve kedonya tamamen yok oldu. Sıfır. Şu anda istediğiniz kadar araştırın bir tane akuadis bir tane kedonya bulamazsınız denizde. Bu konuda devlet de endüstriyel balıkçılığı desteklediği için Zaten Tarım Bakanlığı diyor, biz tarafız diyor, çiftliklerden tarafız. Yani denizden tarafız demiyor, doğadan tarafız demiyor, küçük balıkçıdan tarafız demiyor Tarım Bakanlığı. Biz diyor, endüstriyel balıkçılıktan tarafız. E, denizlerdeki balıkların da ne kadar e, azaldığını hep beraber görüyoruz zaten. Daha önce tuttuğumuz balığın şu anda onda birini bile tutmamız mümkün değil. Ve halkın ihtiyacını karşılamak için de mutlaka endüstriyel balıkçılığa ihtiyaç var. Yani halkta balık yemeli sonuçta ama bunun doğru yerde doğru şekilde kurallarına uygun olarak yapılması lazım. Örneğin 30 metrenin üzerinde derinlikte yapılması lazım. Halbuki burada daha önce 8-10 metredeydi şimdi 27-28 metrede de çekildi ve körfezde yapılıyor bu. Açık denizde yapılması lazım dünyanın her yerinde bu böyle açık denizde hatta su altında yapılıyor. Burada Türkiye'de kıyıda yapılıyor. Haliyle de yani denizi oldukça denize zarar veriyor. Hele körfezde yapılması daha da büyük bir zarar veriyor. Çünkü burası bir açık deniz değil. Evet. Körfezi kirletiyor. Şimdi sevgili dinleyicim şöyle bir size portre çizmem lazım. Karaburun, İzmir Karaburun'un çok güzel bir koyundayız. Burası gerçekten özel bir yer. Nasıl özel bir yer? Hem yeşil hem denizi çok güzel. Çok, balıkçı sayısı da çok değil burada esasında. Mordağan, Karaburun çok evet. yoğun balıkçılık yapılan bir yer de değildi. Bizim de bütün küçüklük yıllarımız boyunca İsmail de sağ olsun bize hep balığa götürüp bu işleri yaptırırdı. Üzücü. Hele bu akşam Kidonya yiyemeyecek olduğumu duydukça gerçekten ben şu anda soğuk terler döküyorum. Peki yani başka Karaburun özel bir yer. Karaburun'da tabii belki de Böklüce Mustafa'dan başlayarak gelen bir protest kültürü var. Ben bunu öyle hissediyorum en azından. Başka programlarda da söylemiştim. Hala felsefe toplantıları devam ediyor. Burada ...bir kooperatif maceranız olduğunu da biliyorum. O nasıl yürüdü? Ne yaptınız? E, nedir? Onu bir özetleyelim mi dinleyicimize? <gülüyor> Tabii. E, 2007 yılında... E, ...kadınların ürettiği... işte e, ...kurslara gittiği, ürettiği... E, ...bir takım el işleri vardı. Dedik ki bunları değerlendirelim. işte e seramik yapılıyor, el işleri yapılıyor. Bu arada bir Nergis projesi gerçekleşti. Biz Avrupa Birliği projesiydi. Orada ben bir eğitim koordinatörlüğü yaptım. Dedik ki hani, bu ürettiğimizi... ...biz bir kooperatif yoluyla... ...kadınlara bir araya getirelim... ...hem kadınlara para kazandıralım... ...geçimlerini sağlasınlar... ...hem de işte üretim yapsınlar... ...2007 yılının Nisan ayında... ...bir kadın kooperatifi kurduk... ...ben de 10 yıl onun başkanlığını yaptım... ...bu 10 yıl süresince... ...yılda 100 bin saksı nergiz diktik... ...10 bin seramik saksı yaptık... ...efendim işte... ...bunun yanında... Pek çok e, iş yerine özel seramik ürünler yaptık, pek çok şirketle çalıştık, onlara ürünler ürettik, e, özel yemekler yaptık. Gene kadınların e, kendi bildiklerinden, kendi becerdiklerinden para kazanmasını amaçladığımız için Evsel ürünlerle, işte reçeliyle, salçasıyla, turşusuyla, sirkesiyle kadınlara bir takım paralar kazandırmayı amaçlamıştık. Çok da güzel işler yaptık. 10 yıl boyunca o kooperatifin başkanlığını yaptım. Fakat şu anda maalesef kooperatiften ayrılmak durumunda kaldım. Ya o zaman tabii bence balığa gitmeniz daha güzel olmuş. sağcık tarafında mesela çok e, karı koca balığa çıkanlar vardı. Burada da var mı İsmaila? E? Buradaki var, şey ne? Var var tabii. Biz beraber çıkıyoruz mesela hanımdan. İleride Ergin var çıkar. E, latifler vardı onlar çıkar kadınlar da çıkıyoruz yani denize e, Mara'da gelen İstanbul'u misafirimiz sabahleyin kalkıyor dürbünü eline alıyor bir bakıyor alt yedi tane tekne var bütün teknelerin e, dümeninde bir tane kadın var diyor ki ne yap ne oluyor ya diyor ben Amazon'a mı geldim e, bizim bu bölgede özellikle e, çoğunlukla balıkçılar eşiyle beraber yani de, denize çıkar çünkü şeyi payla, payla e, Kazancını direkt evine getiriyorsun eşinle beraber çıktığında. Oh. E, pay vermiyorsun. Yani kazancını daha da arttırıyorsun. Oh. Tabii bunun için de öncelikle kadının denize meraklı olması gerekiyor. Yalnız şu anda balıkçılıkta bir sıkıntı var. Genç balıkçı yok. Yeni balıkçı yetişmiyor. Gençler balıkçılığa merak sarmıyor. Balıkçıların yaş otolamasına baktığınız zaman... 50-60 arasında. Halbuki istiyoruz ki kıyı balıkçılığın devam etmesi için gençlerin de kıyı balıkçına heveslenmesi lazım. Kıyı balıkçılığı yapması lazım. Kıyı balıkçılığı denizin bir emniyetidir. Çünkü bizim işimiz rastgele. Bizim taramalı radarlarımız yok. İşte bugün burası balık yapar, hava şuradan esiyor dersin, ağını oraya atarsın. Rastgele. rastgelese ise balık tutarsın, evine götürürsün, ekmeğini kazanırsın. Rastgelemezse o gün balığını tutamazsın. ...büyük takımlar öyle değil... ...onlar taramalılarına geliyorlar... ...denizin dibini, altını, üstünü... ...10 e bin, ön bin önünü görüyor... ...10 bin önünü görüyor... ...yani denizi... E ...tamamen... De şey ...bizim gibi değil yani... ...denizi yok ediyorlar bir yerde... ...zaten denizdeki e balığın da... ...bu kadar azalmasının sebeplerinden... ...aşırı avlanma bir... ...yasa dışı avlanma iki... ...çok fazla takım kullanılması... ...üç... Bana göre. Bir e, teknede kaç tane ağ olur? Sekiz tane, on tane, on beş tane. Kırk tane ağ attığınız zaman o denizi tüketirsin. Eşimin de dediği gibi e, balıklar, e, balık ağlarındaki göz açıklığı ne kadar büyük olursa siz o kadar iri balık tutarsınız. O balığa üreme şansı tanırsınız. Balık ürer, ürer siz e, yani sürdürülebilir bir balıkçılığa e, gidersiniz. Harika valla ben de bazı şeyleri şimdi seni dinlerken düşündüm. İkinci yarıda bazı sorularımı sorayım bir müzik arası verelim devam edelim. Evet 95.0 Açık Radyo'dan tekrar merhaba. İkinci bölümdeyiz. İsmail ve Belginle size Karaburun'un bu güzel koyu Manal'dan sesleniyoruz. Kaldığımız yerden yine devam edelim. Bu balıkla ilgili hazır gelmişken çünkü kıyı balıkçısıyla sohbet etmeniz zor olabilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız büyük tekneleri görürsünüz ama küçükler... Hele böyle karı koca çıkan çiftleri görmeniz çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Ee, İsmail şeyi merak ediyorum abi. Bu barbunu ana atıp bir bekleme süremiz vardı. bize öyle yaptırıyordun doğru mu? Onu benimle bekleyeceğine eşinle beklemeyi tercih edersin diye düşünüyorum. Terşi bir anlatsana o kısmını. Ya şimdi biz ağaları atıyoruz güneş batmazdan iki buçuk saat önce falan. Atıyoruz. Orada bekleme süremiz var. Yazsa kıyıya demirleyip denize giriyoruz çıkıyoruz falan. Bir şeyler atıştırıyoruz. Ondan <Gülüyor> sonra güneş batarken ağaları çekiyoruz. <Gülüyor> Yani bizim sürümüz öyle. Tabii hanımlarla beklemek daha keyifli oluyor. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> evet. Peki bir de şunu söyleyelim veya soralım size soralım. Ben burada genel dinleyici yerine geçip sorayım. Kendim bilsem dahi tüketici olarak seçimlerimizde nasıl balıkların korunmasına destek olabiliriz? Şimdi valla tüketicinin çok tüketiciye çok orada iş düşüyor. Bir kere o trollerin getirdiği küçük barbunlar, mercanlar, tekirler. Bunları almasınlar. Bunlar almasınlar ki döksünler o hayvanları denize. Yani ölü de olsa bir tabii daha onları bir tutmasın, tutmasınlar. tutmasınlar yani. Çok önemli bu. Çok önemli. E, mevsimsel olarak şu mevsimde şunu yememelisiniz diyeceğimiz bir şey var mı ya da yumurtlama ile alakalı? Vallahi tabii bazı balıkların yumurtlama dönemleri var. Onların yasağı var ama yasaklar hepsi tam değil yani. Evet. Bazıları kaçıyor mesela. Nisan'da mesela tekir hep yumurtalıdır. Ben o zaman tekir tutmak bile istemem yani. Gitmedim olmuştur ben yani çok. Benim tütçen balık denize feda olsun diye. Evet, Korumak işte lazım. Küçük balıkçılıkta bu tür önlemleri balıkçı kendi kendine alıyor esasında. Çok daha fazla devlet otoritesinde. Çünkü herkesin başına bir polis ya da bir sahil güvenlik elemanı dikmek diye bir şey söz konusu değil diyorum Belgin. Ne diyorsun? Aslında dünyanın her yerinde bu tür balıkçıların kontrolü denizde yapılmıyor. Tezgahta yapılıyor. Yani e, diyelim ki altapotun yasak dönemi. Tezgahta ahtaposu sattığı zaman veya restoranında ahtaposu sattığı zaman bunu yasak döneminden önce aldığını restoran sahibinin ispatlaması lazım veya balık market sahibinin ispatlaması lazım. Kontroller denizde yapmak mümkün değil. Hangi saatte kimit kontrol edeceksin? Ama tezgahta bunun kontrolleri yapılır, cezaları kesilirse sanırım daha sağlıklı işler diye düşünüyorum. Dünyada böyle yapılıyor bu. Tabii. Tezgah. Bazen gidiyorsunuz işte bir kantoda. Orfoz, bir buçuk kiloluk orfoz. Halbuki bunun avlanması yasak. Ama orada tezgahta görüyorsunuz ve bu satılıyor. Denetleyicinin onu orada denetlemesi gerekiyor. Denizde bunu denetleyemezsiniz, mümkün değil. Evet. Tezgahta denetlenmesi lazım. Satış yerinde denetlenmesi lazım. Restoranda denetlenmesi lazım. Siz yasak döneminde dil satıyorsanız, demek ki yasak bir avlanma var. Yasak döneminde orfoz avlıyorsanız, ne bileyim ahtapot avlıyorsanız, o zaman bunun önüne geçemezsiniz. Dediğim gibi dünyanın her yerinde e, kontroller denizde değil tezgahta yapılır. Şimdi yine şöyle bir detay vereyim ben size. Bu Ege'nin yine küçük kasabalarında balıkçılar her sabah kantoya yani bütün balıklarını bir yere getirip orada alıcıyla buluşuyorlar. O yüzden tabii düşünüyorum yönetlemek çok basit. Evet. Hepsi limana bile gerek yok. Hepsi tek bir noktaya geliyor. Evet, Köy, bütün Manal, bütün işte Sıracık, bütün Özbek, bütün Urla... Tek bir noktadan satışı gerçekleştiriliyor bunların. Aslında İstanbul'daki, İstanbul veya diğerlerdeki büyük haller gibi bir şey düşünmeden bahsetmiyoruz. 15-20 kişinin oluşturduğu noktalar. Çok basitle yönetlenmesi. Peki ben bir de şöyle bir şey sorayım. Genelde denizcilerin maceraları tabii ki ünlü olur. Kaçan balıklar büyük olur. Sizin yaşadığınız şöyle birkaç enteresan macerayı paylaşsanız da bizle. Ya Yıllar önce işte biz ağları çektik sabah. Bir ilginç balık geldi bizim ağlarda. Ay balıymış. Ay balığı diye bir balık. Bizim Aynen. bu denizlerde olmayan balık, okyanusunda olan bir balık. Şans. biz O zaman Manyatolu telefon var. Oradan'a gittim, motosikletim vardı. Ee, Balıkhaneye aradım. Ee, oradaki arkadaş bana dedi, o kitaptan baktı. Bu dedi ay balığı dedi. tarif ettim. Hakikaten doğruymuş. Yani ummadığımız bir balıkla karşılaştık. Bir de ayrıca kardeş burun var bizim ileride kumurun yanında. Orada ağları attık. Atıyorduk. Attık da bekliyorduk. İleriki arkadaş da ağları atıyordu. Bir baktık. Dallan burun deriz oradan bir acayip su, güneş de böyle alçak dev bir su çıktı. Allah Allah. Hanım dedi Yunus'mlar dedi. Dedim ya bu kadar ya o 20 tane Yunus daldı. Böyle bir Yunus sürüsü olamaz dedim. Ondan sonra bir derken yarımızdan koca bir balina kaçırt <gülüyor> diye böyle sesiyle Daldı gitti. <gülüyor> Bu da enteresanmış. E, esasında iki koy yanımızda da e, ayı balığı diye bir yer var, değil mi eski? Ah, ayı, ayı balıkları. Siz onun onunla ilgili ne diyebiliriz? Şimdi, ayı balığı, ayı balığı koyu zaten burada meşhur koyuna da ayı balığı. E, Manalda eskiden görürdük ayı balığını. Hatta bir gün ağlar artık bekliyoruz e, ayı balığı yani fok ayı balığı dediğimiz <gülüyor> ahtapot yakalamış. Ahtapotu yemeye çalışıyor üzerinde de şeyler uçuyor. Martılar uçuyor, kopan parçalar. On martılar da oradan besleniyor. Eskiden görüyorduk. Fakat birkaç yıldır hiç e, ayı balığı görmedik. Hatta şöyle bir e, anımız var. Bir gün kıyı balığı atan bir arkadaşımız vardı. Ağlarını atıyor. Ayı balığı kıyı ağlarına e, şey yapar. Dönek ağı dediğimiz onlara e, gelir. Takip ediyor. Yani akşam sofrayı nereye kuracağım? o atıyor ağını orada bekliyor. Biraz ileriye gidiyor? Bir ağ daha atıyor. Ayı balığı gene orada bekliyor. Yani akşam sofraya ayı balığı kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama dediğim gibi birkaç yıldır da ayı balığını hiç görmedik. Mor, onlar onlar Mor Dağ tarafında var ama Manal tarafında artık ayı balığı görmüyoruz. Onların da nesli bayağı azaldı. Yani üzgünüz bu konuda. E Tabii burada tam karşımızda foça, foçada da çok vardı. Güneşlenirlerdi hep değil mi? Onlara gidip bakardık, <gülüyor> izlerdik. Onlar da yok oluyorlar. Ben bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Bu bulunduğumuz Yarımada'da yani Karabur'un Yarımadası'nda paralı plaj pek yok benim hatırladığım kadarıyla. Hiç yok. Okay. O yüzden her taraf halk plajı. Tabii bizim için olumlu bir şey. Yani bu çeşmeye yakında çeşme olduğu için söylüyorum veya Bodrum türü yerlere kıyasla bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani halkla, halkın plajlara mutlak surette e, erişebilmesini sağlamak gerekiyor. Ama beraberinde bir kontrolsüzlük özellikle birkaç yıldır ben hissediyorum. Sizin yorulun, yorulmanızı alayım. Özellikle çevre bilinci açısından nasıl bakıyorsunuz bu işe? Şimdi sezon açıldığında, yaz sezonu açıldığında korkunç bir kalabalık oluşuyor burada. Mordoğan'ın, biz Mordoğan'da yaşıyoruz. Mordoğan'ın nüfusu 4000-4500 ama bu yani yüz binleri bulan bir nüfus yoğunluğu oluşuyor. Haliyle e, kirlilik de yani sahillerde, e, her yerde ciddi bir kirlilik oluşuyor. Geçen gün hatta resmini çektim. İki tane çöp konteyneri bomboş. Çöp konteynerinin yanında e, denizden, plajdan çıkanların çöpleri çünkü çöp konteynerinin kapağını açmaya tiksiniyorlarmış efendim. Her yer çöp. Onlar daha sonra köpekler tarafından dağıtılıyor. Vahşi hayvanlar tarafından dağıtılıyor. Özellikle naylon poşetler denize saçılıyor. Deniz kıyıları e, naylon poşet, işte yemek artıkları, aklınıza ne gelirse. Şun da dikkatimizi çekiyor eşimin de benim de. Bütün yol boyunca pet şişe. İki adım atsa çöp valine atacak bunu. Ama arabasına binerken yere atıyor ve arabasına biniyor devam ediyor. Park sorunu var. Arabasına arkadaş geliyor rastgele park ediyor. O yoldan çöp arabası mı geçecek? Ben şunu çok iyi biliyorum. Defalarca çöp konteynerleri geldi çöpü alamadan geri döndüler. Çünkü çöp konteynerinin önünde araçlar park edilmiş vaziyette. Sonra da vatandaş isyan ediyor. İşte çöpümüz alınmadı falan filan. O çöpün alınabilmesi için önünde bir aracın olmaması gerekiyor. Yine de ben belediye personeline teşekkür ediyorum. Karavur'un belediye personeline. Sabah beşte beş buçukta biz balığa giderken gelip çöpü aldıklarını biliyorum. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Ama halkın da çöp konusunda çok daha duyarlı olması gerekiyor. Çöp kontrolü sadece belediyelerle olacak bir şey değil. Vatandaşın da çöp ile ilgili üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Öyle çöpümü ben buraya bırakayım da belediye gelsin alsın diye bir şey yok. Evet. İsmail abi de bir şey var mı bu konuda? Valla artık yani dünyada böyle teni, teni, temiz denizler kalmadı. Onun şunu bu denizler hepimizin, bunu korumamız lazım. Naylondan, maylondan arındırmamız lazım. Yani toplu olarak kıyı temizliği yapmamız lazım. Bunlar çok önemli. Teşekkür ediyorum. Evet valla ben de teşekkür ediyorum ikinize de. Ee, yine bana ayrılan sürenin sonuna geldik çünkü. Ee, kısa ve öz ancak bu bölgeyle alakalı çok kıymetli bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Umarım bana katılırsınız. İki hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Sorularınızı bana sedarduman@gmail.com'dan yazabilirsiniz ya da programın tekrarını Spotify'da, açık radyonun web sitesinde bulabilirsiniz. Hoşça kalın.